Okuyalım inşallah El-Ulu ve El-Marcan 1700. hadisten devam edelim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in Ayşe radıyallahu anha validemizin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ev kadını evinin yiyeceklerinden israf etmeksizin örfe uygun şekilde ailesine, komşularına ve konuklarına ikram ettiğinde infak etmesi sebebiyle kendisine de sevap kazanır. Bu malı kazandığı için kocasının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 Cihat kapısından davet edilir. Çok sadaka verenler de sadaka kapısından davet edilirler. Oruç ehlinden olanlar reyyan kapısından çağrılır. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anhu Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bir kimsenin bu kapıların hepsinden davet olunması zor mu? Bir kişi bu kapıların hepsinden çağrılır mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, hepsinden çağrılır. Senin o bahtiyarlardan olmanı ümit ederim, buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1705. Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, İnfak et, malını sayıp zaptetme. etme. Allah da ve celle sana nimetlerini sayıp esirger buyurmuştur. Müslim 1708 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Müslüman hanımlar, komşu bir kadın, bir koyun paçası bile olsa komşusunun hediyesini sakın küçük görmesin buyurmuştur. Müslim 1711 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan vardır ki Allah azze onları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesi altında gölgelendirecektir. Bunlar Adil yönetici Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederek Temiz bir hayat içinde Serpilip büyüyen genç Gönlü mescitlere bağlı olan Kimse birbirini Allah için seven Ve bu muhabbetle birleşip Bu sevgiyle ayrılan iki kişi Güzel ve içtimai mevki Yüksek bir kadın tarafından davet edilip de Kadın kendisini Ona arz ettiğinde Ben Allah'tan korkarım deyebilen kişi sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren kimse hiç kimsenin görmediği bir yerde Allah Azza ve Celle'yi zikredip gözyaşı döken kimse Müslim 1712 <gülüyor> Abu Hureyre'nin radıyallahu anhu bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir kimse gelerek Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevap yönünden hangi sadaka daha büyüktür diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin sıhhatli son derece mala düşkün fakirlikten korktuğun zenginlikten hoşlanır bulunduğun bir durumda verdiğin sadakadır. Can boğaza gelip bu malım filan içindir, şu malım da filan içindir deyince ve bunlar da mirasçıların oluncaya kadar sadakanı geriye bırakma buyurmuştur. Müslim 1713 Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa minber üzerindeyken sadaka ve dilenmekten uzak durmayı zikredip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 alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye, nafakası üzerine vacip olan kimse ile başla buyurduğunu haber vermiştir. Müslim 1716 Muavye'nin radıyallahu anhu, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah celle şanuhu, her kime büyük bir hayır murad ederse,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 Sahabeler öyleyse miskin kimdir ey Allah'ın Resulü dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de miskin, kendisini geçindirecek zenginliğe sahip olmayan ve buna rağmen halk tarafından zarureti bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan hiçbir şey istemeyen, afif ve nezih olan kimsedir buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1722 Abdullah bin Umar radıyallahu anh'uman haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kısmı dilenmekten asla vazgeçmek vazgeçmez. En son kıyamet gününde bu yüzsüz kimse yüzünde bir et parçası olmaksızın Allah azze ve celle'ye kavuşur buyurmuştur. Hanoba. Müslim 1724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 ya da vermez. Hiç şüphesiz veren el, alan elden daha faziletlidir. Sadaka vermeye, nafakası üzerine vacip olanlara ihsan ile başla buyurmuştur. 1727 Ömer bin i Hattab radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ara sıra bana beytul malden gazilik bahşişi verirdi. Ben de bunu benden daha muhtaç olan bir fakire verseniz derdim. Nihayet bir kere bana bir mal bahşişi verdi. Ben yine bunu benden daha muhtaç olan birine veriniz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu al. Sana bu maldan bir şey geldiğinde sen haris olmadığın ve isteyicisi de bulunmadığın halde o malı al. Böyle kendi gelmeyen ve nefsin kendisine temayül ettiği bir malın peşinde de nefsini koşturma buyurmuştur. Müslim 1731. Ebu Hureyre radıyallahu anhüden Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Yaşlı kimsenin gönlü iki şeyi sevmekte daima gençtir. Yaşamaya ve mal sevgisine. Müslim 1734. Enes radıyallahu anhun bildirdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu ihtiyarlayıp çöker fakat kendinden iki şey gençleşir. Mala karşı aşırı istek ile yaşama arzusu buyurmuştur. Müslim 1736. Enes radıyallahu anhun haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncü vadiyi de ister. Adem oğlunun ihtiras dolu gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki ihtirastan tevbe eden kişinin tevbesini Allah celle şanuhu kabul eder buyurmuştur. Müslim 1737. İbn Abbas'ın Radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam Adem oğlunun bir vadi dolusu malı olsa onun bir mislinin daha kendisinin olmasını muhakkak arzu ederdi. Adem oğlunun nefsini topraktan başkası doldurmaz. Allah azze ve celle ihtirastan tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder buyurmuşlardır. Müslim 1739 Abu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zenginlik mal çokluğundan değildir Fakat hakiki zenginlik gönül ve nefis zenginliğidir buyurmuştur Müslim 1741 Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir Resulullah aleyhissalatu vesselam Ayağa kalkarak insanlara şöylece hitap etti. Hayır vallahi. Ey insanlar ben sizin üzerinize ancak Allah Azze ve Celle'nin sizlere ihsan edeceği dünya nimetlerinden korkuyorum buyurdu. Bunun üzerine bir kimse ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç hayır şer getirir mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sükut etti. Sonra cevaben nasıl demiştin dedi. O da ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç hayır şer getirir mi diye sordum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki hayır, hayırdan başka bir şey getirmez. Ama mal hep hayır olur mu? Bakınız baharın bitireceği her şey, otların hepsi aşırı derecede yenilip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 bu Said al-Hudri radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Ensardan bir takım insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bağış istemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunlara vermişti. Sonra bunlar yine istediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam yine verdi. Nihayet yanındaki mal tükenince sadaka malından yanımda hiçbir şey kalmadı. ''Sizden kesinlikle bir şey de saklamadım.'' Subhanallah. Her kim istemekten sakınırsa Allah Azze ve Celle o kimseyi afif kılar. Her kim de halktan dilenmezse Allah Azze ve Celle onu zengin kılar. Kim sabrederse Allah Azze ve Celle ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş hiçbir ihsan verilmemiştir.'' buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1745. Ebu Hüreyre radıyallahu anhun'un anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Ey Allah'ım celle şanuhu Muhammed ailesine sallallahu aleyhi ve sellem geçinecek kadar rızık ihsan eyle. Müslim 1747 Enes ibn Malik radıyallahu anhu da şöyle anlatır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Üzerinde Necran dokumasından kalınca bir dış elbise yani kaftan vardı. Derken bir bedevi kendisine yetişip sert bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbisesinden çekti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın boynuna baktığımda bu şiddetli çekme sebebiyle elbisenin kenarının orada iz yaptığını gördüm. Bedevi Resulullah Aleyhissalatu Vesselama "Ya Muhammed, yanında bulunan Allah malından bana bir şey verilmesini emret." dedi. Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bedeviye tebessüm ederek döndü ve ona bir şeyler bağışlanmasını emretti. Müslim 1749. Misver bin Mahreme radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir takım kaftanlar dış elbise dağıtmıştı da bunlardan babam Mahreme'ye hiçbir şey vermemişti. Babam Mahreme bana ey oğulcuğum haydi beraber Resulullah aleyhissalatü vesselama gidelim dedi. Babamla beraber gittim. O bana eve gir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağır dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme babamın görüşmek istediğini haber verdim. Resulullah aleyhissalatu vesselam omuzlarında bunlardan bir, omuzlarında bunlardan bir kaftan bulunduğu halde babamın yanına çıktı ve "Bunu senin için sakladım." buyurdu. Subhanallah. Misver radıyallahu anh'u sözlerine devamla babam elbiseye sevinçle baktı. Allah Azze ve Celle'nin Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem artık mahreme razı oldu mu buyurdu. Sübhanallah. Resulullah aleyhissalatu vesselam herkese bir kaftan verdi ama mahremenin kaftanının mahremeye hediye edildiği o kaftanın sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına değmiş olduğu kaftan olduğu için hiç kimse böyle bir kaftan giymemişti. Subhanallah. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 1750. Enes ibn Malik radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Yüce Allah Azze ve Celle Huneyn harbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fey olarak verdiklerini verdiği vakit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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensara haber gönderip onları deriden bir çadır içinde topladı. Ensar toplanınca Resulullah aleyhissalatu vesselam onların yanına geldi ve ''Sizin tarafınızdan söylenilmiş olup bana ulaşan bu söz nedir? Ey ensarın ileri gelenleri'' dedi. Ensarın ileri gelenleri ise ey Allah'ın Resulü bizim rey sahibi olanlarımız hiçbir şey söylememişlerdir dediler. Yalnız yaşları küçük bazı gençlerimiz Allah Celle Şanuhu Resulüne buyursun. O Kureyş'e ihsanda bulunuyor da bizleri bırakıyor. Halbuki bizim kılınçlarımızdan hala Kureyş kanı damlıyor demişler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben Kureyş'ten henüz küfre yakın bulunan bazı kimselere dünyalık veriyorum Ve onunla onların gönüllerini İslam'a ısındırıyorum Bu insanlar aldıkları mallarla evlerine giderlerken Siz de Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı olmuyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin peygamberle Medine'ye dönüp gitmeniz, onların ganimet mallarıyla evlerine gitmelerinden şüphesiz çok hayırlıdır buyurdu. Bunun üzerine Ensar, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz seninle Medine'ye gitmeyi tercih ederiz. Bizler buna çoktan razı olmuşuzdur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de emin olunuz ki, Benden sonra yakın bir zamanda başkalarının sizlere üstün tutulmasına şahit olacaksınız. Sizler Allah'a azze ve celle ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem kavuşuncaya kadar sabrediniz. Ben havuz başında olacağım buyurmuştur. Ensar hep beraber sabırlı olacağız demişlerdir. Müslim 1753 Abdullah bin Zeyd radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'i fethedip ganimetleri taksim ettiğinde kalpleri İslam'a alıştırılan kimselere bağışlarda bulundu. Daha sonra ensarın da diğer insanların nail oldukları paylara sahip olmak istedikleri haberi Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayağa kalktı Allah azze ve celleye Layıkı ve çile hamd ve sena ettikten sonra Onlara hitap ederek şöyle buyurdu Ey ensar topluluğu Ben sizleri Yolunu şaşırmış sapıklar halinde bulup Benim vasıtamla Allah celle Şanuhu Sizleri doğru yola hidayet buyurmadı mı Ben sizleri fakirler bulup benim vasıtamla Allah Celle Şanuhu sizleri zengin kılmadı mı? Sizler darmadağın birbirinize düşman olup benim vasıtamla Allah Celle Şanuhu sizleri birleştirmedi mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruları sordukça onlar Allah ve Resulünün nimet ve minneti en büyüktür diye cevap veriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cevap vermez misiniz buyurdu. Onlar Allah ve Resulünün ihsanı en büyüktür dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey ensar eğer siz isteseydiniz benim şu suallerime şunu şunu söyler ve şu şu işler oldu. Yani seni kavmin yalanladı sen bize hicret ettin biz seni tasdik ettik kavmin seni terk etti biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu Biz seni bağrımıza bastık Sen yoksuldun Biz seni malımıza ortak kıldık Diye cevap verebilirdiniz Ravi Amr Radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Birçok şeyler saydığını Ve kendisinin bunları ezberleyemediğini Söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle devam etti İnsanlar Aldıkları davarlarla, develerle giderlerken sizler de Allah'ın Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem beraber yurtlarınıza dönmekten razı olmuyor musunuz? Ensar, iç elbise mahiyetinde, samimi ve içten dostlardır. Diğer insanlar ise dış elbiseler konumundadır, ensardan sonra gelen dostlardır.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 sabırla davranınız buyurmuşlardır sallallahu aleyhi ve sellem Müslim 1758 Abdullah bin Mesud rabiyallahu anhudan şöyle nakledilmiştir Huneyn Harbi son bulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet taksiminde bazı insanlara fazla vermek suretiyle bir ayrıcalık gösterdi Akra bin Habise yüz deve verdi Uyeyne'ye de bunun kadar verdi. Arap eşrafından bazı insanlara da bu şekilde yüzer deve ihsan edip onları başkalarına tercih etmişti. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bundaki gayesini anlamayan bir kişi bu taksime itiraz edemek. <gülüyor> Yemin olsun ki şu taksim şüphesiz kendisinde adalet gözetilmeyen, ve kendisiyle Allah rızası gözetilmeyen bir paylaşmadık. Subhanallah. Ben de, vallahi ben bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhakkak haber veririm dedim. Ve peygambere gidip o kimsenin dediğini kendisine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresi değişip kıpkırmızı olmuştu. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah ve Resulü adaletle hükmetmezse kim adil olabilir buyurdu. Daha sonra da Allah Azze ve Celle Musa'ya rahmet eylesin. O, Bundan daha fazlasıyla eza ve cefaya uğradı da sabretti buyurdu. Ben ise artık bundan böyle kesinlikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir söz ulaştırmamaya kesin karar verdim. Müslim 1759 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'den döndüğü zaman ciğrâne mevkiindeyken kendisine bir kimse geldi. Bu sırada Bilal'in elbisesi radıyallahu anh'u gümüş ile doluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bundan avuçlayarak insanlara veriyordu. O kimse ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adaletle davran dedi.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 Emir bin Hattab radıyallahu anhu: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana musaade et de şu münafığı öldürü vereyim." dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor demelerinden Allah'a sığınırım Muhakkak ki bu ve benzeri şahıslar Kur'an'ı okurlar. Fakat okudukları Kur'an boğazlarını geçmez. Onlar Kur'an'ın emirlerinden okun avdan delip çıktığı gibi çıkarlar buyurdu. Müslim 1761. Estağfirullah, estağfirullah. Ebu Said Al-Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi. Ali radıyallahu anhu Yemen'de bulunduğu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme henüz toprağından tasfiye edilmemiş Altın cevheri göndermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu altınları şu dört kişi arasında paylaştırdı. Akra bin Habis, El-Khanzeliye, Uyeyne bin Bedir el Fazari, al bin Ulasa el-Amiri, Dördüncüsü ise ya Kilab oğullarından Zeydül Khayr et-Tai da Nebhan oğullarından birisi. Kureyşliler bundan dolayı öfkelendiler de, bizleri bırakıp Necid'in büyüklerini mi veriyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ben bunu ancak onları İslam'a ısındırmak için yaptım buyurdu. Daha sonra gür sakallı, yanağının iki elmacık kemiği çıkık, gözleri içine gömülü, alnı yüksek, Başı tıraşlı bir kimse gelerek, Ey Muhammed! Allah'tan kork dedi. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, Eğer ben Allah azze ve celle'ye isyan edersem, Artık kim ona itaat eder? Sizler beni güvenilir bulmazken, Allah azze ve celle beni yer halkına emin kılmıyor mu? dedi. Sonra o kimse, arkasına dönüp gitti, cehenneme gidesice. Sahabelerden birisi, onu öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi. Muhtemelen izin isteyen bu şahıs, Halid bin Velid'dir radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kimsenin soyundan öyle bir kavim meydana gelecek ki, onlar Kur'an'ı okuyacaklar. Fakat Kur'an'ın tatlılığı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 Kur'an okurlar. Fakat Kur'an onların hançerelerinden öteye geçmez, boğazlarını aşağıya geçmez kalplerine. Bunlar atılan okun süratle avı delip geçmesi gibi dinden çıkarlar. Siz onlarla harpte karşılaştığınızda onları öldürünüz. Çünkü bunları öldürene kıyamet günü Allah katında bir sevap vardır buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1771 Sehl bin Huneyf'in radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Yuseyr bin Amr radıyallahu anhu şöyle dedi Sehl bin Hunayfe, sen peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hiç haricileri zikrederken işittin mi diye sordum bunun üzerine o ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eliyle doğu tarafına işaret ederek şöyle buyurduğunu işittim. Bir topluluk dilleriyle Kur'an'ı okurlar da Kur'an onların köprücük kemiklerinden öteye geçmez. Onlar atılan bir okun avı delip geçmesi gibi dinden süratle çıkarlar buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1776. <gülüyor> Abu Hurayr'a Radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Bir defa Ali'nin radıyallahu anhu oğlu Hasan radıyallahu anhu zekat hurmalarından bir tanesini alıp ağzına koydu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaka kaka onu ağzından çıkar bizim sadaka yemediğimizi sen bilmiyor musun buyurdu. Müslim 1778- Ebu Hureyre radıyallahu anhüden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çoğu kez ailemin yanına dönüp geldiğimde Yatağımın üzerine düşmüş bir hurma bulurum Sonra onu yemek için ağzıma kaldırırım Ancak onun zekat hurması olmasından korkarak Hemen elimden atarım buyurmuştur Sallallahu aleyhi ve sellem Müslim 1779 Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh'unun rivayetine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hurma tanesi buldu ve bunun üzerine bu zekat malından olmasaydı muhakkak onu yerdim buyurdu. Müslim 1781 Enes ibn-i Malik radıyallahu anh'u şöyle nakletmiştir. Berire radıyallahu anha kendisine sadaka olarak verilmiş bir parça eti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye etti. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu et berireye bir sadakadır radıyallahu anhu, bize ise berirenin bir hediyesidir buyurmuştur. Müslim 1786. <gülüyor> Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselama bir sığır eti getirildi de, bu berireye sadaka olarak verilen ettir denildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu berireye sadakadır ama bize ise hediyedir buyurmuştur. Berirenin hediyesi. Müslim 1787. Ümmü Atiyye radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana zekatlık bir koyun göndermişti. Ben de bunun etinden bir parça Ayşe'ye gönderdim. Anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanına geldiğinde anha, yanında yiyecek bir şey var mıdır diye sormuş. O da hayır bir şey yoktur. Yalnız sizin Nuseybe'ye gönderdiğiniz koyunun etinden bize yolladığı bir parça et vardır diye cevap vermiştir. Nuseybe, Ümmü Atiyyenin ismidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de getiriniz. O zekat yerine ulaştı buyurmuştur. Müslim 1789. Yani o zekat yerine ulaştı demekle Peygamber aleyhisselatü vesselam, Nuseybe, Ümmü Atıya'ya o zekattı, yerine ulaştı. Fakat Ümmü Atiyyenin bize gönderdiği et ise, Zekatlıktan, sadakalıktan çıktı, bize hediye oldu demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ailesi dışından bir yiyecek getirildiğinde, bu hediye mi yoksa zekat mı diye onun mahiyeti hakkında sormayı itiyat haline getirmişti. Hediye ise ondan yer, zekat ise ondan yemezdi. Zira Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a zekat, mal, yemek haram. Onun ailesine de haramdı. Müslim 1790. Abdullah bin Ebu Evfa Allahu anh'u şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeti olduğu üzere huzuruna bir cemaat zekatıyla geldiğinde Ey Allah'ım! Bunlara salat et, rahmet ve mağfiret ihsan diye dua ederdi. Babam Ebu Enfa zekatını getirdiğinde de onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ım, Ebu Evfa ailesine salat et diye dua etmiştir. Müslim 1791 Evet kardeşlerim, şimdi...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 1812 Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı aile fertleri yanına bir ay süreyle gitmemeye yemin etmişti. 29 gün geçince günün evvelinde yahut da sonunda onların yanına girdi. Kendisine ey Allah'ın Resulü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 1822 Adi bin Hatim radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Sabahın beyaz ipliği yani aydınlığı siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edilinceye kadar yayın için ayeti nazil olduğu zaman Adi bin Hatim radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem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 1824 Sehl bin Saad radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Sabahın beyaz ipliği yani aydınlığı siyah ipliğinden karanlığından ayırt edilinceye kadar yayın için El-Bakara suresi 187. ayet nazil olduğu zaman bazı kimseler bir beyaz bir de siyah iplik alıp bunların renklerini açıkça fark edinceye kadar yayıp içerlerdi. Nihayet Yüce Allah Azze ve Celle minel fecri, fecirden beyanını indirip bunu tamamen açıklamış oldu. Müslim 1825 Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın haber verdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal ezanı gece okuyor. Siz İbn-i Mektum'un ezanını işitinceye kadar yayıp içiniz buyurmuştur. Sahih Müslim'deki hadis numarası 1827. İbn-i Mesud radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal'in ezanı veya Bilal'in nidası sizden hiç kimseyi sahurundan alıkoymasın. Çünkü o Henüz geceyken ezan okur veya nida eder. Öyle ki namazda kaim olanınızı sabah namazı yaklaşıyor diye vazgeçirsin. Uykuda olanınızı da uyandırsın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini düzeltip yukarıya kaldırarak aklın böyle böyle zahir olması fecir değildir. İki parmağının arasını açarak böyle oluncaya kadar fecir doğmaz buyurdu.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 Sabah namaza kalktık dedi. Enes bunu Malik radıyallahu anhu sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman oldu diye sordular. O da 50 ayet okuyacak kadar diye cevap verdi. Müslim 1837. Sehl bin Sa'd radıyallahu anhu'nun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar yapmakta Sünnet veçh ile acele davrandıkları müddetçe daima hayır üzerindedirler buyurmuştur. Müslim 1838 Ömer radıyallahu anh'unun haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece şu taraftan yani doğu tarafından yönelip geldiği, gündüz de şu taraftan batıdan arkasına dönüp gittiği, güneş de battığı zaman oruçlu orucunu bozmuştur.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 bize sevik karıştır dedi. O zat, ey Allah'ın Resulü henüz gündüzdür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, haydi in de bizim için sevik karıştır buyurdu. O kimse devesinden indi ve sevik bulayı Peygamber aleyhissalatü selama getirdi. Peygamber aleyhissalatü selam da ondan içti ve sonra eliyle işaret ederek güneş şuradan batı tarafından battığı ve gece de şuradan Doğu cihetinden geldiğinde Oruçlunun iftar vakti Girmiştir buyurdu Müslim 1842 İbni Ömer Radıyallahu anhüma şöyle haber vermiştir Peygamber aleyhissalatü vesselam Yayıp içmeksizin Oruçları birbirini Birbirine eklemekten Nehi buyurdu Misal orucu peş peşe oruç tutmak Sahabeler ama siz peş peşe oruç tutuyorsunuz dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin gibi değilim zira ben Rabbim tarafından cellevala yedirilir ve içirilirim buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1844. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Orucu birbirine eklemekten nehyetmişti. Müslümanlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, sen bir günün orucunu diğer gününe ekliyorsun ya, dedi. Buna karşılık Resulullah aleyhissalatü selam, Sizin hanginiz bana benzeyebilir? Rabbim beni yedirip içirdiği halde gecelerim, buyurmuştur.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 Eğer hilal bir ay gecikseydi ardarda arda oruç tutmayı, savmu visali sizin için ibret dersi olsun diye o kadar arttırırdım buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1846. Enes radiyallahu anhu şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu.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 bu müfrit kimselerin şiddet ve ifratlarını terk edecekleri bir oruç tutardım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1848 Ayşe anamız radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken hanımlarından birisini öperdi deyip sonra da gülmüştür. Müslim 1851 Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öpebilir mi diye sorduğunda Ömer bin Seleme radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oruçlu olan öpebilir mi diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Ümmü Seleme'yi işaret ederek, anasını yani şundan sor buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz ona Resulullah'ın bu fiili yaptığını haber verdi. Bu defa Ömer bin Ebu Seleme, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah celle şanuhu, ''Senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a yemin ederim ki ben Allah azze ve celle'ye karşı hepinizden daha saygılı ve ondan daha çok korkanınızımdır.'' buyurmuştur. Müslim 1863. Ayşe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha validelerimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtilam olmadan cünüp olarak sabahladığında oruca devam ederdi demişlerdir. Müslim 1864. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatmıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselama birisi gelerek helak oldum ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni helak eden nedir diye sordu. O şahıs, Ramazan'da oruçlu iken hanımımla cinsi münasebette bulundum dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, bir köleyi hürriyetine kavuşturabilir misin buyurdu. O zat, hayır kavuşturamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Öyle, öyleyse iki ay ara vermeden oruç tutmaya gücün yeter mi? Hayır. Buna muktedir olamam dedi adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altmış yoksulu doyurabilir misin dedi. O kimse de hayır doyuramam ya Rasulallah dedi. Sonra o zat oturdu. Bu arada Peygamber aleyhissalatü vesselama iki hurma ile dolu 15 sa sağ alabilen bir zembil getirildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam o kimseye bunu al da sadaka yap buyurdu. O kimse benden fakir bir yoksul var mı ki ona vereyim ya Resulallah Medine'nin iki taşlı tarafı arasında. Buna benim ailemden daha muhtaç bir ev halkı yoktur dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan dişleri görününceye kadar güldü. Sonra o kimseye öyleyse bunu kendi ailene yedir buyurdu. Müslim 1870. Ayşe anamızdan radıyallahu anha o şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse gelerek yandım ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin yandın diye buyurdu. O kimse Ramazanda gündüzleyin eşimle cinsi münasebette bulundum onun için dedi. Peygamber aleyhissalatü selam sadaka ver, sadaka ver dedi. O zat sadaka verecek bir şeyim yok dedi. Peygamber aleyhissalatü selam, ona oturmasını emretti. Derken peygamber aleyhissalama içlerinde yiyecek bulunan iki zenbil geldi. Resulullah aleyhissalatü selam, o fakir kimseye bunu alıp tasadduk etmesini emir buyurdu. Müslim 1873. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi yılında Ramazan'da yola çıktı. Kedid mevkiine varıncaya kadar oruç tuttu. Sonra orucunu açtı. Resulullah'ın sahabileri Peygamber aleyhissalatü vesselamın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 Oruç tutmaktadır, dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seferde oruç tutmanız her zaman sırf bir iyilik sayılmaz, buyurmuştur. Müslim 1879 Enes ibn Malik radıyallahu anhunun rivayetinde anlatıldığına göre, Enes bunu Malik'in kendisine seferde Ramazan orucu sorulduğunda, biz Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ettik. Bu yolculukta ne oruç tutan tutmayanı ne de tutmayan tutanı ayıkladı diye cevap verdi. Müslim 1884. Enes radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile beraber bir seferde bulunmuştuk. Bizden kimisi oruç tutmuş kimisi de yemişti.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 tam sevabı alıp gittiler buyurmuştur. Müslim 1886. Ayşe anamızdan radıyallahu anha şöyle nakletmiştir. Hamza bin Amr el-Eslemi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sefer halindeki oruçtan sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam dilersen oruç tut Dilersen oruç tutma diye cevap vermiştir. Müslim 1889. Ebu Derda'a radıyallahu Anhu şöyle anlatır. Biz Ramazan ayında çok sıcak bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sefere çıktık. Her birimiz sıcaklığın şiddetinden dolayı elini başına koyuyordu. Aramızda ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sütü içti demiştir. Müslim 1895 Demek ki ihtilaf ve nizaya hacet yok. Küçücük bir kafayı çalıştırmakla insanlar ne yapabiliyorlar? Doğruyu tespit edebiliyorlar. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle haber vermiştir. Cahiliye devrinde Kureyş Ashura günü oruç tutarlardı. Hicretten evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aşure günü oruç tutmuştur. Medine'ye hicret ettiğinde yine Ashura günü orucunu tuttuğu gibi sahabilerine de bu orucu tutmalarını emretmiştir. İkinci sene Ramazan ayında oruç farz kılınınca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isteyen Ashura orucunu tutar isteyen de terk eder buyurmuştur. Müslim 1897. Abdullah bin Omar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Cahiliye devri ahalisi aşure günü oruç tutarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bazı Müslümanlar da Ramazan orucu farz kılınmadan önce o gün oruç tutmuşlardır. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki aşura Allah azze ve celle'nin günlerinden bir gündür. Artık dileyen o gün oruç tutar, dileyen de o gün oruç tutmaz buyurmuştur. Müslim 1901. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu anlatıyor. Abdurrahman bin Yazid şöyle dedi. Eş'as bin Kays bir aşura günü Abdullah'ın yanına gelerek onun yemek yediğini gördü ve Ey bu Muhammed, Aşura günü nedir bilir misin?" O da "O nedir?" diye sorduğunda şüphesiz "Bugün Aşura günüdür." dedi. İbn Mesud radıyallahu anhu ise "Ramazan orucunun farz kılınmasından önce bugün de oruç tutulurdu. Ramazan orucu emredilince bu terk olundu." demiştir. Müslim 1905 Humeyd bin Abdurrahman'ın Muaviye bin Ebu Süfyan'dan Radıyallahu anhuma Naklettiğine göre Kendileri Muaviye bin Ebu Süfyan'ı Radıyallahu anhuma Medine'deki hitabında Yani Muaviye bir aşure günü Medine'ye gelip halka Hıtabında şöyle derken işitmiştir Ey Medineliler Hani alimleriniz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 Radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudiler aşura günü oruç tutuyorlardı. Yahudilere bu orucun mahiyeti sorulduğunda onlar böyle bir günde Allah celle şanuhu Musa'yı aleyhisselamı ve İsrail oğullarını Firavun'a karşı galip kılmıştır. Biz de o günü tazim maksadıyla oruç tutuyoruz, dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam, Biz Musa'ya sizden daha yakın ve evlayız, buyurarak o günde oruç tutulmasını emretti. Müslim 1910. Ebu Musa radıyallahu anhu anlatıyor. Aşure günü Yahudilerin tazim ettikleri ve bayram edindikleri bir gündü.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 Bir şey yememiş olan oruç tutsun. Yemiş olan ise artık orucunu ge geceye kadar devam ettirsin. Müslim 1918 Rübeyye binti Muavviz bin Afra radıyallahu anhümden şöyle haber vermiştir.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 Biz bundan sonra aşure orucunu tutar, bütün çocuklarımıza da tutturur ve onlarla mescide giderdik. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak düzenlerdik de, onlardan biri yemek diye ağlarsa, iftar vakti erişinceye kadar ona bu oyuncağı verip eğlendirirdik. Müslim 1919 Ömer ibn-i radıyallahu anhu, şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizi şu iki günde oruç tutmaktan nehyetti. Birisi, orucu tamamladığınız Ramazan bayramı günüdür, diğer de kurbanınızın etinden yediğiniz kurban bayramı günüdür. Müslim 1920. Ebu Sa'id el-Hudiri radıyallahu anhu,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 Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'unun şöyle dediğini Muhammed bin Abbad radıyallahu anh'uma haber vermiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'u Kabe'yi tavaf etmekteyken kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmaktan nehyetti mi diye sordum. Cevaben şu beytin Rabbına yemin olsun ki evet nehyetti demiştir. Müslim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 1941 Sel bin Saad radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur Cennette reyyan denilen bir kapı vardır Bu kapıdan kıyamet gününde yalnızca oruç tutanlar girerler Onlarla beraber başka hiçbir kimse giremez Kıyamet gününde oruçlular nerede diye çağrılır Oruç tutanlar kalkıp o kapıdan girerler. Oruçluların sonuncusu bu kapıdan içeri girdiği zaman artık o kapı kapatılır. Artık ondan içeriye hiç kimse giremez. Müslim 1947 Ebu Said al hudri'nin radıyallahu anh'u haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul Allah rızası için celle şanuhu bir gün oruç tutarsa bundan dolayı şüphesiz Allah Celle Şanuhu o kulun yüzünü ateşten 70 sonbahar yani 70 yıl kadar uzaklaştırır. Müslim 1948. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim oruçluyken iken unutup yer içerse orucunu Bozmayıp tamamlasın Çünkü Allah Azze ve Celle Ancak ona yedirmiş Ve ona içirmiştir Buyurmuştur Müslim 1952 i̇bn Abbas Rabiyallahu Anhuma Şöyle nakletmiştir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazan baş Ramazandan Başka hiçbir ayda Tam olarak oruç tutmamıştır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 o hiç oruç tutmuyor denilinceye kadar da oruç tutmazdı. Müslim 1961.